Bugün programımızda değerli bir konuğum var. Edirneli iki Harp Çocuğunun Memleket Anıları kitabının yaratıcısı Sayın Ahmet Gökhan Demirer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Ee, öncelikle bu çalışma için sizi gönülden kutluyorum. Harika bir kitap e, çıkartmışsınız ortaya. Ben aile tarihini, özellikle de aile albümlerinden, fotoğraflarından oluşturulmuş tarihçelere çok çok önem veriyorum. Ve bunun için de bu harika kitabı bir nebze tanıtacağım. Kitabı geçmeden önce yaratıcısıyla ilgili çok kısa bilgi vermek istiyorum. Ahmet Gökhan Demirer Merkez Bankası'nda uzun yıllar görev alıyor ve buradan da emekli oluyor. Ama aynı zamanda tam bir fotoğraf tutkunu e, ve ilişkileri de eskiye dayanıyor. Kendisi iki dönem Ankara Fotoğraf Sanatı Derneği'nin yani Afsa'dın başkanlığını da üstlenmiş. Yanı sıra birçok yayın organında yer alan yazıları ve söyleşileri var ve de kişisel fotoğraf sergileri. En son da evden işe. Komüt adlı fotoğraf sergisini açarak albümünü çıkardı ki bir tane de bana gönderdi. Tekrar teşekkür ediyorum kitaplar için. Ee, şimdi kısa bir giriş yaparak e, soruma geçmek istiyorum. Çünkü azıcık da olsa kitaptan bahsedeyim. Edebiyat öğretmeni Talya Demirer ile hakim Doğan Demirer çiftinin ki Gökhan Bey'in ebeveynleri Doğdukları ve büyüdükleri şehir olan Edirne'deki yaşamlarını ve pek çok anıyı içeriyor. Edirne tarihi için oldukça önemli ama sonrasında görev icabı başka şehirlerde de yaşam sürüyorlar. Oralarla ilgili notlar da var. Velhasıl memur olarak Anadolu'daki yaşam hakkında ve taşra hayatıyla ilgili 1960'lara uzanan bilgiler ve hikayelerle dolu. Ama aynı zamanda Talya ve Sırı Doğan Demirer daha da gerilere giderek kendi aile köklerini anlatıyor bizlere. Savaş yılları ve çalkantılı yıllar, o yıllar Osmanlı'nın dağıldığı, Balkanlarda toprak kaybedildiği zamanlar. İster istemez o dönemin insanları siyasetle iç içe, en azından direkt etkileniyorlar. Siyasetin içinde bir fiil yer alan aile figürleri de var. Bu yüzden e, kitapta bazı siyasi olaylara da değinilmiş. Mesela Gökhan Bey'in dedesi John Mustafa. Jön Türklerden lakabı da oradan geliyor. Hareket ordusunda yer almış bir isim. Bundan başka Sarıkamış'ta e, donarak şehit olanlar da var. Haksız yere kurşuna dizilenler de. E, ayrıca kitapta birçok salgın hastalık da geçiyor ve bu hastalıkların alıp götürdüğü ne çok aile ferdi var. İnsanın dikkatince çekiyor bu pandemi döneminde ve kitapta bolca bolca fotoğrafta yer alıyor tabii ki. Açıkçası kitaptaki bölümler ve detaylarla ilgili uzun uzun konuşmayı çok isterdim ama hem süre kısıtımızdan dolayı hem de formatımız gereği. Kitabın oluşum aşamalarını, tutumunuzu, aile reflekslerini, yani başlangıcından itibaren kitapla sonuçlanan bu yolu konuşmak istiyorum asıl ve de dinleyicilerimizi bu konuda yüreklendirmek istiyorum. Şimdi bu kitabın oluşum aşamasında sizin iki özelliğinizin etkisi büyük diye düşünüyorum. Birincisi fotoğrafçılarımızın, ikincisi Koleksiyonerlerinizin, siz eski Edirne fotoğrafları ve kart postalları topluyorsunuz ki kitapta da yer almış. Hatta Bursa gibi başka şehirlerde var. Gerçekten de sizin bu ilgi alanlarınızın kitap üzerinde şekillendirici bir etkisi var mı? Bir de bu işler genellikle ailedeki bir kişinin lokomotifliyle yürüyor gibi geliyor bana. Öyle mi? Çok uzun bir giriş oldu biliyorum ama. Evet. <gülüyor> ee, teşekkür ederim. Ee... Evet doğrusu hem fotoğrafçı oluşum hem de koleksiyonerliğim nispeten yeni tabii. Fotoğrafçılığım eskiye gidiyor epey ama e, koleksiyonerliğim emekli olduktan sonra aslında başladığım, yoğun olarak başladığım bir iş. E, 6'ya işte 7. yılına girdim galiba. Yoğun olarak ilgilendim ama onunla da. Ama esas itibariyle ben tabii şeyi e, yani olum olası aile albümlerinin incelemeyi severim. Yani bizimkiler başta olmak üzere ve oradan işte bir takım sorular... Etmeyi, büyüklere sormayı ee, ve sonunda düşündüm ki hakikaten bunlar zaman içinde dilsizleşiyorlar. İşte büyükleri yitirmemizle vesaire o fotoğraflara dair bilgi sahibi olanların etrafımızdan çekilmesiyle. Oysa ki bunlar benim hani çok önemsediğim şeyler bu anı fotoğrafları ve bu nedenle de e, Büyüklerim tabi anılarını da yazınca o anılarla bu fotoğrafların birleşmesi iyi olur diye bir düşünce oturmuştu kafama. Bunu babamın ölümünden ki ikisi peş peşe öldüler aslında ona açtığımda önce bir çekingen davrandı ama sonrasında da bana en büyük yardımcı o oldu. Tabii ki yani fotoğrafçılığın etkisi oldu hatta şöyle de hani teknik anlamda da neticede bu fotoğraflar işte çok küçük kötü şeyden vesikalıktan büyük işte 18-24'e falan da ulaşanlar vardı. Bunların hepsini taradım büyüklerin görebileceği şekilde A4 boyutunda çıktılarını aldım ve dosyalar halinde babama işte teşhis için verdim. Düzenli olarak devam etti bu iş. Yani en aslında meşakkatli taraf kitabın bu fotoğrafların e, albümlerinin oluşturulması aşamasıydı. E, anılarını da bölümlere ayırdım vesaire filan e, ve bu şekilde oluştu e, diyebilirim. Şunu sorayım siz olmasaydınız yani sizin mi aklınıza ha. geldi yoksa e, bu kitap evet. fikri nasıl doğdu bunu merak ediyorum. Bir lokomotiflik var mı hakikaten? Yoksa herkes mi bir ucundan tuttu? Yok sadece babamın hani neticede evet olabilir böyle bir şey demesiyle, demesiyle zınnen de olsa aslında işte bu gayretleri bana göstermesiyle. Ama esas olarak benim. Yani bir lokomotif de olmadı doğrusunu isterseniz ama lokomotiften söz edilecekse tabii ki asıl büyüklerin bu anıları yazmış olmaları, bize bırakmış olmaları tabii. Bu çok önemli bir şey. Ki o anılar salt böyle hani aile içi aileyi ilgilendiren anılar değildi. Hakikaten bahsettiğiniz gibi girişte de işte Balkan Harbi'nden başlayarak onların hatta Rus halbine giden göçleri, aile büyüklerinin vesaire filan. tabii ki hani e, hepimizi ilgilendiren konulardı bunlar. E, ve bunların e, hani çok böyle büyük isimler hani büyük harflerle yazılan bir tarihin de aslında konusu değil bunlar ama artık günümüzde hakikaten daha böyle minor hikayelerle de yürüyen bir tarih anlayışı var. Fotoğraflarla, anı, anı fotoğrafları da bizim için hayli artık değer taşıyor. Ki burada bir belki küçük parantez açmam lazım. Geçmişte hala daha bizde aslında egemendir fotoğraf anlayışında. Hani anı fotoğrafı küçümsenen bir şeydir hep. Yok anı fotoğrafı çekmiyorum ben işte böyle sanat hmm. yapıyorum filan e, denir deriz derdik hep. Ama benim bir anlamda da bu tür fotoğraf anlayışıyla bir hesaplaşmam olmuştur bu. Bir bahsettiğiniz belki hani lokomotif çok dolaylı bir lokomotif belki de o evden işe... E, albümümü yapmam olmuştur. Yani orada da aslında şahsi bir hikayeyi fotoğraf kitabı olarak sundum. Ve aslında bunun olabileceğini geri dönüşlerin de olumlu olduğunu görünce evet yani bu Anılar kitabını da bu şekilde aile şeyinden, hikayesinden hareketle aslında kamusal kılmanın iyi olacağını düşündüm. Doğrusunu isterseniz. Harika. Şimdi e... Aileniz yani anneniz ve babanız anılarını yazmaya başladı dediniz. E, bu evet. nasıl başladı? Kendileri mi yazdı? Siz mi teşvik ettiniz? A, tabii şöyle, şimdi aslında teşvik edenler var. Ee, i̇yi oldu bu soruyu sorduğunuz, yoksa e, unutacaktım. Şimdi benimle yaşıt olan ve e, 30 küsur yıldır Amerika'da yaşayan teyzemin profesör oğlu, o annemi teşvik etmiş bu anılarını e, kaleme alması için. Çünkü annem çok anlatırdı, anlatmayı severdi, dinlerdik de. E, ama yani hakikaten söz uçuyor ama yazı kalıyor. E, dolayısıyla önce o hatta bir e, kayıt cihazı bile Hediye etmişti anneme bir zaman ama onunla beceremedi, olmadı. Ve sonunda yazmaya karar verdi ve yazdı anılarını. babam da onları, o müsvedelerini daktüre etti. Sonrasında da babam heveslendi ve o da yazdı peşi sıra. Ve bundan hani güzel bir şey, bir külliyat oluşturunca da elimizde düzenlemesi de bana kaldı. Tabii ailelerin hikayesinin olması... Önemli bu da bir itici güç sanırım çünkü hem anne tarafından hem baba tarafından oldukça gerilere gidebiliyorsunuz. Köklü bir aileniz var. Baba tarafınızdan ailenin soyu Fatih Sultan Mehmet'in sır katipliğine kadar uzanıyor. Hal böyle olunca yazacak anlatacak da çok konu oluyor sanırım. Ne dersiniz bunun böyle kitap için bir itici neden olabilir mi kitap için? Yani olabilir doğru haklısınız ama doğrusunu isterseniz hani böyle işte Fatih uzanıyor ahile filan vesaire hani böyle bir ne bileyim hani özel bir aile görüntüsü olsun diye de hani bunları yazmadım doğrusu isterseniz daha doğrusu kitap haline getirmedim ee, yani dediğim gibi yani minör bir hikaye yani tarihi yapanlar sadece işte Fatih Sultan Mehmet değil ne bileyim ya da Edirne özelinden bakarsanız herkes işte Şükrü Paşayı anlatır ve sahiir işte daha büyük büyük kişileri anlatır filan ama neticede bir de işte nispeten sıradan böyle işte memur çiftçi aileleri var ve onların yaşantıları da var bunları da ortaya da konulsa iyi olur dedim. Doğru evet tabii var İşte Fatih'in sırka atıp düğüne gitti falan söyleniyor. E, tabii onları daha aslında detaylı olsun istenirdi ama dediğim gibi zaten kitabın içinde de var. E, göçler vesaireyle falan bazı şeylerde belgeler yok olmuş vaziyette onlara öyle ulaşmak değil. Sadece babamın ve annemin anlatılarından hareketle e, oluşturulmuş bir e, anılar kitabı. Evet, ben tabii bu son cevabını az önce aldım. Şöyle bir soru hazırlamıştım. Şimdi soy ağacınızda eğitimli bireylerde çoğunlukta kadınlar da okuyorlar, okutuluyorlar. Hani dolayısıyla bu not tutma geleneğini ben bizim kültürde biraz zayıf buluyorum. Ha sizde var mıydı bunu şey yapmak istedim? Doğru yani o tür şeyler var evet yani hani köklü aile vurgusu <gülüyor> doğrusu hani biraz beni rahatsız ediyor ne bileyim yani ama şu var tabii ki evet hepsi yani okumuş insanlar gerek baba tarafında özellikle çok var hep memuriyeti zaten yapan kişiler anneannem şey babaannem de dahil olmak üzere yani öğretmenlik eğitimi var falan. Ee, yani anne tarafında da işte herkes okuma yazma biliyor millet mektebine yollanmış en azından o şekilde okuma yazma e, bilen kişiler e, yani babamın mesela amcasının kızı işte fotoğraf çekiyor yani albümde ona dair bir takım ona ait fotoğraflar da var yani hı hı. O, o dönem için aslında hakikaten e, önemli bir şey bir özellik e, oradan hareketle tabii ki yani büyüklerin aile büyüklerinin e, bu anıları özellikle çok fazla aktardıklarını biliyor The most bize hep anlatırlardı işte. Onlar şöyle yapmışlar, şöyle yaşamışlar. Ee, dediğiniz gibi evet bir yazılı gelenekten maalesef yoksunuz hakikaten. Ama o orada da işte iş, sözler, sözlü tarihi düşüyor. Ve hakikaten de e, bunun önemi çok fazla. Ee, gerçekten hani büyükleri dinleyelim, kaydedelim, yazalım da diyebiliriz. Yani buradan belki bir şey sonuç çıkarmak gerekiyorsa. Onu bizim büyükler yapmışlar büyük ölçüde. İşte böyle bir kitaba ulaşabildi ama herkesinki ki ulaşabilir diye düşünüyorum. Tabii ben de öyle düşünüyorum. Ama hani böyle nedenleri de biraz e, ortaya koymak istiyorum. Yani bunların itici bir gücü olmuş mu diye merak ettim. Peki e, kitapta e, fotoğraflarda oldukça yer kaplıyor ki bunlar içinde sizin koleksiyonlarınız da var, çektiğiniz fotoğraflarda var ve aileden topladıklarınız da var değil mi? E, bu fotoğrafın gücü bu kitapta nedir sizce? Yani nasıl yorumlarsınız? Evet yani epey e, e, e fazla. Önce onu söyleyeyim e, bana sorarsanız hakikaten. Hani yazılı metinlerin e, ardını işte yani o kişilerle, portreleriyle doldurabilmek ki yani aslında belki yapılabilenin çok azı e, yapılabildi. Yani gönül ki daha fazla mesela bir takım kişilerin fotoğraflarına da ulaşılabilsin vesaire filan ama yani... E, Kişisel özel hikayeler toplumsal tarihi siyasi süreçlerle de kesişiyor. Yani bu işte sıradan bir ailenin hayatıyla da kesişiyor. Ve dolayısıyla onlardan ayrı düşünülemiyor ama bunu pekiştiren bir husus da işte fotoğraflar oluyor. Yani fotoğrafların gücü oluyor. Yani hem bu kişisel tarihlerin hafızaların taşıyıcısı olarak bu fotoğraflar kitlelere ulaştırmada çok daha kolay bir yol ve etkili bir yol oluyor. Çünkü hem yani görseller hem de tanıdık, epey tanıdık bir dil, fotoğrafın dili. Dolayısıyla hani hikayeler tabii ki başka bir yeri var her zaman ama hayla fotoğrafları da hani bir medyum, bir dil olarak çok tanıdık ve hepimiz için de çok hani paylaşılması ve paylaşılan bir şey olduğu için tabii ki bu fotoğrafta, bu kitapta da epey güçlü bir öge olarak yer alıyor fotoğraf. Değil mi? Bir de o kelimeleri ete kemiğe büründürüyor fotoğraflar. Bu anlamda da çok evet. önemli. Bir şey soracağım. Bu kitap sizi dönüştürdü mü? Yani hazırlık aşamalarında etkilendiğiniz durumlar var mıydı? Bir sistematiniz var mıydı? Bu arada bunu da sormuş olayım. Evet, yani o sistematik dediğin gibi. Yani anne ve babamın hayatında daha çok fotoğrafları dillendirme sürecini yaşadım. Onu otardık. Bir iki yıl sürdü o geçmişte. İşte toplamda kitabın yayınlanmasına kadar dört yıl alıyor yani aslında fotoğraf albümünün bu anlamda ortaya çıkması. E, sonrasında da onların anıları yani bir solukta aslında yazılıp biten anılar onlar. Gerek anneminkiler, kiler gerek babamınkiler kiler. Bunları bölümlendirmek, belli başlıklara ayırmak, e, bazı çok böyle hani öznel olabilecek şeyleri çıkartmak bazı işte kayıtlardan da söz etmiştim kayıtlar var o kayıtlarla bazı bölümleri güçlendirmek hı hı. E, teyidini almak bazı şeylerinde teyide muhtaç bilgilerinde teyitlerini almak falan gibi bir süreç yaşadım ama çok tuhaf bir duyguydu yani e, bu işte bölümlendirilmeleri yapar yazarken artık yoktular ya yani bu dünyada hı. yoktular e, ve e, hakikaten yani bir de bu pandemi sürecinde epey de böyle yalnız bir süreç yaşadık yani. Doğru. <gülüyor> Yalnızdım ben bu kitabı hazırlarken. Ee, zaman zaman hakikaten bir, çok tuhaf bir duyguyla ya baba bu neydi falan diye kalkıp da sorasım geldi. Yani böyle bir tuhaf duygu ama neticede yani böyle hani bir takım manevi zorlukları, maddi manevi zorluklarının yanında e, sonuçta kitabı elime aldığımda müthiş bir rahatlama hissi duydum. Evet. Mutluluktu onu diyebilirim yani hakikaten. Hı. Çok değişik bir histi yani ama rahatlama diyebilirim. Yaşadığın büyük bir rahatlamaydı diyebilirim. Ee, bir de şunu sorayım dinleyicilerimizi kendi aile tarihçilerini oluşturmak anlamında neler söylersiniz, neler önerirsiniz? Sizin tecrübelerinizden faydalanalım. Ee, çok doğru çok iyi olur şöyle yani şimdi e, bir kere ben, bu kitaptan arkadaşlarımdan geri dönüşler ilk şu minvalde oldu. Ah işte benim de anne tarafım şöyle baba tarafım şunları yaşamışlar vesaire filan ama ah işte şimdi yoklar keşke yazaydım keşke kayıt altına alaydım e, diyenler çok oldu. Dolayısıyla... Belki buradan işe başlamak gerekir yani herkesin yazmasını beklememeli evet yani bizimkilerin özel bir durumu vardı evet yani yasal eden e, tiplerdiler. Ee, ama evet hakikaten e, konuşmalar kayda alınabilir ki çözümleme evet çözümleme çok kolay bir şey değil ama bu kitapta epey onu da yaptım ve oluyor yani neticede zevkli de oluyor. E, dolayısıyla büyüklerin anlatılarını kaydedebilirler. E, video ya da sesli sadece o da yeterli olur. Kaydederler ve neticede bunları çözümleyerek en azından bir bir yazıya bir makaleye bir evet kitaba dönüştürebilirler ve bu yolla belki aile albümlerine de tabi referans alaraktan mesela sadece o biri olabilir bir fotoğrafla hareketle buradakiler kimdi bunların hikayesi neydi tek bir fotoğrafın bile bu yolla işte bir ses kaydı alınarak hikayesi oluşturulabilir ve bu çok saygı değer çok kayda değer bir şeydir diye düşünüyorum anılar dilendirilmeli, kayıt altına alınmalı. Yani özetle söyleyeceğim bu. Bu batıda çok gelişkin aslında bir şey biliyorsunuz. Yani bizde de evet. böyle var. Yani şimdi çok burada hani teorik şeylere filan girmek istemiyorum evet. ama hani modernizm sonrası bu hani gelecek tahayyüllerimiz azaldığı için aslında biraz bu hani bu gelecek ufkumuz da biraz silikleşmiş durumda. Hani yeni yıl başında bunları konuşurken belki insan üzülüyor ama e, yani bu nostalji lafını çok sevmiyorum ama Mustafa de aslında kökeninde bu yatırı işte yani bu gelecek taahhütlerimizin silinmesi ve bu anıları ortaya çıkarmak koymak bize iyi hissettiriyor kendimizi ve çevremizi. Bunun için çok değerli buna batıda şey diyorlar memory boom yani şey hafıza patlaması. Yani, ve bu alabildiğine işte uygulanan bir şey yani bu e, eski anı fotoğraflarından sanat çokça yapılıyor, anı fotoğraflarından bir dolu şeyler konuları irdeleniyor, sosyolojik çalışmalar yapılıyor vesaire filan yani aslında bu da böyle ve bu fotoğraflar, bu anılar bizi hangi sınıftan, hangi farklı çevreden, hangi coğrafyadan olarsak olalım ortaklaştırıyor da işte. Yani evet. benzer anılar, benzer kederleri yaşadığımızı aslında bize hissettiriyor ve hepimizi iyi hissettiriyor. Onun için herkese öneriyorum. E, bu kitap aşaması ne şekilde oldu? Bu konuda önerileriniz oldu. Siz mi üstlendiniz yoksa bir yayın evi Aha. bulmakta zorluk çektiniz mi? Nasıl? Evet, evet şöyle ki şöyle bir şansım vardı sevgili arkadaşım benim hani fotoğrafçılıktan Ankara'dan dernekten tanıdığım beraber çalıştığım Can Gazı ailem bu konuda çok yardımcı oldu zaten o olmasa hakikaten kalkışmazdım bir şey onun çok yardımı oldu bütün işte kitabın tasarımını her şeyini okutardı e bende de fotoğrafçılıkta var işte işlemesi vesaire fotoğraflarım falan onların da hepsi bana ait oldu ama kitabın tasarımı aşaması ve yayın tamamen e, Canga Azerin üstlendi, Retro Yayıncılık Ankara'da. Öyle yani. evet. e, son olarak da bu kitabı dinleyicilerimiz nereden e, satın alabilirler, nerelerden bulabilirler? Kitap bir dağıtıcı e, aracılığıyla dağıtılıyor. Tüm kitapçılarda var yani? Teorik olarak evet ama hani baskısı çok fazla olan bir kitap olduğu için belki görünürlüğü de çok fazla değil. Çok satar kitap gibi değil belki ama şey yani halihazırda hazırda büyük kitapçılarda olabilir, online kitapçılarda en kolay şu olur. İdrin Evi Harp Çocuğu'nun memleket anıları diye Google'layarak ya da benim adım Ahmet Yokhan Demirer diye Google'layarak Google'a girildiğinde zaten satan yayın evleri dökülüyor en güncel biçimde öyle diyelim cevap Hı. olarak. E, Gökhan Bey katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, gene su gibi aktı. Keşke kitaptaki o pek çok hikayeler üzerinde uzun uzun konuşabilseydik. Ama e, dinleyicilerimize de alıp okumalarını e, şiddetle tavsiye ediyorum. En azından böyle niyetleri olanların, ilgi duyanları e, bu konuda örnek almaları için kuvvetle öneriyorum kitabınızı katıldığınız ederim. için çok teşekkür ediyorum. Benim için onurdu programınızda var. yer almak. Zevkle istediğim bu programda yer almak. Teşekkür çok teşekkür ederim. ederim davetiniz için tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Var olun. Değerli dinleyiciler bizleri foto Muza Türkiye adlı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın. Foton Müzey Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen bölüm.